O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Oysa Rabbi onu gerçekten görüyordu. Hayır, şafağa, geceye ve ondan basan karanlığa, dolayı olmuş aya yemin ederim ki halden hale geçersiniz. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? <gülüyor> onlar kendilerine Kur'an okunduğunda da secde etmezler. Aksine kafirler yalanlıyorlar. Halbuki Allah Onların gizlediği şeylere çok iyi bilir. Resulüm, onlara acı azabı müjdele. iman edip salih amen işleyenler başkadır. Onlar için arkası kesilmeyen bir mükafat vardır.